Rolling, rolling. Shall we wait till the air is off, or we just <laughs> or we just It's go forward? Merhaba 94.9 Açık Radyo'da bir sinefil programında daha beraberiz. Ben Melis Behlil. Ben yaşım Burul. Bu haftaki programımızı haftanın yeni filmlerinden At Eternity's Gate Van Gogh Sonsuzluğun Kapısında filminin ana temasıyla açtık. Besteci Tatiana Lisovska'ya. Evet ee, bu hafta yine vizyon filmlerini tanıtacağız sizlere. Ama öncelikle iletişim bilgilerimizi vermek istiyoruz. Açık Radyo'nun telefon numarası... 212 alan kodu 343 4040. 40 Programımızın e-posta adresi ise cinefiller@gmail.com. Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Çağlayan Erendağ'a on arada çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu hafta e, festival e, şeyinden, döngüsünden gelen iki filmimiz var. İlki e, biraz önce Melis'in de bahsetmiş olduğum Bengal filmi at Eternity's Gate orijinal adı Sonsuzluğun Kapısında. Alt başlığıyla bizde de gösterime giriyor. Ee, ünlü yönetmen Julian Schnabel'in bu son filmi, premierini Venedik Film Festivali'nde yapmıştı bu sene. Ve e, başrol oyuncusu Willem Dafoe ki e, Vincent Van Gogh'u canlandırıyor. Ona da bir e, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü e, kazandırmıştı. Evet, bir de birkaç senedir verilen Green Drop Yeşil Damla ödülünü de almış Venedik'te. O da e, festivaldeki... Ee, ekoloji ve işte sürdürülebilir gelişim konularına dikkat çeken filme bir filme veriliyor. Ee, tabii Van Gogh filme deyince insanın ilk aklına gelecek bir konu değil ama doğayı kullanışı nedeniyle verildiğini tahmin edebiliyorum. Evet başrollerde Dafoya eşlik eden isimler Rupert Friend, Oscar Isaac, ki Paul Goggin'i canlandırıyor bir diğer ünlü ressam ve Matt McElseen. Evet, e, Van Gogh zaten sinemada popüler bir karakter. E, özellikle de hayatın son dönemi, o buhranlı dönemleri. E, geçtiğimiz sene Loving Vincent vardı bu e, yağlı boyalardan yapılmış olan film. Bu sene de karşımızda Sonsuzluğun Kapısı'nda var. E, yine son dönemi artık e, işte en sonunda... E, nasıl öldüğü de zaten son birkaç senede yaklaşımlar değişti hep intihar ettiği düşünülürken birkaç sene önce çıkan bir kitap muhtemelen ya da bir ihtimalle bir genç tarafından yanlışlıkla vurulduğu savunulmaya başlandı Loving Vincent'ta da o anlatılıyordu burada da yine o hikayeyi görüyoruz yani sonunda Van Gogh'un öldüğünü zaten hepimiz biliyoruz spoiler <gülüyor> olmuyor diye düşünüyorum ee, ...filmin en ilgi çeken tarafı aslında o Van Gogh'un kafasına birisi bir miktar sokması. Hani bunun bir kısmını alışık olduğunuz onun bakış açısını kullanarak yapıyor. Ama bu da çok hareketli bir kamera demek bir yandan. Bir yandan da e, gözlerinin biraz bozuk olduğunu da ima ediyor film böyle bir hafif bulanıklıkla beraber. Ee, izlemesi çok kolay değil ama... E, ...klasik ressam filmlerindense bu çok daha heyecan verici. Yani Van Gogh filmleri yapıldı zaten. Oscar'a aday da oldu daha önce zaten. Kirk Douglas kaç sene önce e, Van Gogh oynayıp Oscar adayı olmuştu. William Dafoe ilk kişi değil yani ama... ...bunu biraz daha farklı yapabiliyor olmak tam da Julian Schnabel'a göre. Çünkü zaten kendisi de e, sanatçı kökenli ve yanım e, filmiyle sinemaya geçmişti. Bir de çok meşhur filmi The Diving Bell and the Butterfly'da Kelebek ve Dalgıç'ta Zaten tam olarak e, Bu tekniği kullanıyordu Orada da geçirdiği bir kaza sonrasında Gözlerinden başka hiçbir yerini Kıpırdatamayan e, Yatakta e, felçli e, Bir adamın gözünden dünyayı Bize o kadar güzel anlatıyordu ki Yani o gözünden anlatma şeyinin Ne diyeyim tezini zaten orada yazmıştı e, Müthiş bir ee, şey Yönetmenlik becerisiydi oradaki Burada bu sefer hani Van Gogh'un zihninden ve gözünden Dünyayı bize aktarıyor Evet e, Ses kullanımı da benzer şekilde Tekrarlar ve onun kafasındaki Sesler bazı şeylerin Tekrarlanması etmesi e, Bir yandan etkileyici Bir yandan da e, tekinsiz Bir hali de var e, Dediğim gibi çok kolay bir film Değil ama hakikaten e, ödüllendirici De bir film bence Defoe bu arada en iyi erkek oyuncu kategorisinde de Oscar'larda aday. Evet. ikinci kişi bu rolle. <gülüyor> çok çok iyi performansı. Ben şeyden biraz çekiniyordum. Yaş durumundan biraz çekiniyordum. Ama o da çok rahatsız etmiyor. Çünkü William Defoe 62 yaşında. fango öldüğünde 37 yaşındaydı. Bayağı ciddi bir fark var. Ama bir yandan da tabii... ...hani... Muhtemelen biraz daha genç gösterebiliyorlar Defoe'yu makyajda artı e, Fangau'nun hayatının son döneminde de çok zorluk çektiği bir dönemde olduğu için muhtemelen normal bir 37 yaşındaki günümüzde alıştığımız bir 37'den daha çökmüş, yaşlı daha çökmüş herhalde. bir suratı olması da e, beklenir. O yüzden e, hakikaten William Defoe zaten çok. ...bence yaşayan en iyi oyunculardan... ...geçen sene istiyordum ben onun Oscar almasını... ...ben ama. bu sene de almasını çok istiyorum evet, aslında... ...almayacak ama... ...yani çok üzücü... ...yani hani Willem Dafoe gibi... ...işte mesela orada da bilmiyorum... ...nasıl bir ön yargı işin içine giriyor... ...bias giriyor... ...hani Glenn Close artık yedinci adaylığı... ...şu bu... ...hakkı geldi de falan deyip... ...hani The Wife filmiyle ona ver, verilmesi çok konuşulurken... ...bu niye Willem Dafoe için konuşulmuyor... ...ki çok da hak ettiği bir performansıyla... Rami Malek konusunda ve protest dişleri konusunda zaten daha önce konuşmuştuk. <gülüyor> evet burada e, tabii şey dezavantajı da var. Bu film çok da görülmedi Amerika'da. Oscar'larda başka adaylığı yok. O yüzden hani akademi üyeleri ne kadarı bu filmi hakikaten görmüş olacak. Performansın farkına varacak. Onun için... Şöyle bir verecek. dezavantajı var... ...çünkü bu kategorideki diğer rakiplerinin... ...her birinin filmi en iyi film kategorisinde aday... ...bir tek bu film aday değil... Evet. ...ama... ...bu hafta sinemalarda Van Gogh... ...sonsuzluğun kapısında... ...sanat ve sanatçı üzerine düşünen filmleri... ...sevenler için hararetle tavsiye ediyoruz... ...evet haftanın bir diğer... ...dikkat çeken yapıtı ise... ...Kolombiya tarafından geliyor... Amerika kıtasından göç mevsimi. Paharos de Varona, Birds of Passage İngilizce adı da. Bu da Cannes Film Festivali'nde açılışını yapmış olan bir film. Ee, ve e, tabii Kolombiya deyince ilk akla gelen konulardan biri olan uyuşturucu e, ticareti. Ve o uyuşturucu e, ticaretine bulaşmanın o kültürel dokuyu, aile yapısını e, ve aslında hani... Bir ülke üzerindeki etkisini anlatıyor film. Evet bu aslında onun biraz da kökenleri. Çünkü ilk aklımıza gelen kokain ticareti işte daha sonraki jenerasyonların Escobar vesaire. Ama 70'lerde iş marivana'dan başlıyor. Ee, bu da bir dönem filmi 70'li yıllarda geçiyor. Ee, bir yandan da yerlilerin hikayesi. Hı hı. Ee, o yüzden daha önce gördüklerimizden farklı bir Kolombiya uyuşturucu filmi. Yönetmenler Christina Gallego ve Ciro Guerra zaten son birkaç sene adlarını duyuruyorlar. Guerra özellikle. Ee, başrollerde Carmina Martinez, Natalia Reyes, Jose Acosta ve John Narvaez yer alıyorlar. Ee, Yeşim'in de dediği gibi Kan'da geçen sene yönetmenlerin... Ee, Haftasında gösterildi. Kolombiya'nın Oscar aday adayıydı. Son 9'a da kaldı. 5'e kalamadıysa da. Gösterildiği pek çok başka festivalde de ödüller aldı. Bir hayli beğenilen filmlerden biri oldu bu sene göç mevsimi. Evet şimdi bir müzik arası vereceğiz. Ve haftanın bir diğer iddialı yapımından bir parça dinleyeceğiz. Alita, Battle Angel'dan dinleyeceğimiz parçayı Dua Lipa seslendirecek. Swan Song. Dua Lipa'dan dinledik, One Song bu haftanın yeni filmlerinden en büyük bütçeli filmi Alita Battle Angel, Alita Savaş Meleği filminden geldi. Bu da James Cameron'ın yıllardır hayalini kurduğu bir manga uyarlaması. Kendisi yapımcı olarak yer alıyor filmde. Yönetmen Robert Rodriguez, başrollerde Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly ve Mahershala Ali yer alıyorlar. Evet, ünlü Japon manga sanatçası Yukito Kishiro'nun meşhur serisinden uyarlanmış. Cameron bu manga serisinin ilk dört kitabını kullanarak senaryo oluşturduğunu söylüyor. Ve aslında bunu bir seri olarak yapmayı da planlıyor. İmiş zamanında ama sonra kendisi bildiğiniz gibi Avatar serisine vakfetti bütün hayatını ve hayatının geri kalanını e, diğer Avatar filmlerini çekerek e, geçireceğine karar verince e, bu manga serisinin büyük hayranlarından biri olan e, Roberto Rodriguez kendisine gidip ya çok iyi oldu hani bu Avatar işini yapıyor olman ama yani e, Alita'ya ne olacak diyor ki Alita da, e, İspanyolca İspanyolca'da küçük kanatlar anlamına e, geliyor. Kendisi de büyük hayran olduğu için Cameron demiş ki ya sen düşünmez misin çekmeyi hani ya olabilir mi olamaz mı senaryoyu verdi elime diyor gittim diyor eve bütün yaz kapandım senaryo üzerinde çalıştım. Böyle 125-130 sayfaya kadar indirdim. Ama onun yazmış olduğu önemli şeylerin de hiçbirini kesmeden. Bir de çok anladığım kadarıyla verimli bir işbirliği yapmışlar. Ne zaman ihtiyacım olsa yazdım, sordum, danıştım. Hemen geri döndü, hani şey yaptı falan. Ee, ve en sonunda Roberto Rodriguez'in çekeceği e, son versiyonda anlaşmışlar. Casting vesaire derken... E, tabii James Cameron'ın geliştirmiş olduğu teknolojileri de kullandığının altını çizelim hemen Rodriguez'in. Bu kadar bir... gecikmesin bir nedeni Tabii. de o zaten klasik bir Cameron filmi olarak. Rosa Salazar'ın canlandırdığı karakter çünkü yani filmin tamamı aslında live action. Ama Rosa Salazar'ın canlandırdığı e, karakteri e, bir şekilde e, CG animasyon ve e, yani bilgisayardan bir animasyon ve Üç boyutlu çekimle birleştirerek e, yaratmış. E, orada James Cameron'ın özellikle belgesellerini çekmek için e, kullanmış olduğu kamera sistemini kullandığını belirtebiliriz. Filmde yaklaşık 1500 görsel efekt planı yer alıyor. Evet. Çünkü e, Alita bir cyborg ve e, estetik olarak da o mangalardan bildiğimiz daha büyük gözlü e, karakterlere benziyor. Fragmanına denk geldiyseniz sinemalarda bir neredeyse rahatsız edici derecede büyük gözlü. Çünkü onun dışında her çok, şey çok garip gerçekçi görünüyor mu? ama yani herkes gerçek. Evet, herkes gerçek. O karakter de bir yandan gerçek ama gözleri animasyon anime kızı gibi. Çünkü öyle zaten. Ee, o yüzden de biraz e, tepkiyle de karşılanmış. Yani seyirciler biraz yadırgamış. Beklendiği kadar bir başarı getirmeyecek gibi görünüyor gişede. Ama tabii daha yeni çıkıyor gösterime. Bakalım bu geçen hafta ve bu hafta e, belli olacak. Birkaç sene içerisinde bir kült statüsüne de kavuşabilir. Yani hiç belli olmuyor bu tarz şeyler. Evet hikaye olarak da aslında çok klasik cyborg hikayelerinden... E, Alita e, bilmediği bir gelecekte uyanıyor e, bir doktor onu himayesine alıyor bu cyborg e, genç kadını Geçmişinde bir şeyler var ama onları hatırlayamıyor bir yandan çok şefkatli bir karakter bir yandansa e, işte belli ki katil olarak eğitilmiş e, ve o konuda da çok yetenekli e, Onun kendisini keşfetmesi ve o geçmişini çözmeye çalışmasını anlatıyor film Evet bu hafta bir yabancı filmimiz daha var. Ee, Adeline Şeytanın Büyüsü. Bu 2015 yapımı. Ee, kötü o, bir korku filmi. Evet gayet düşük bütçeli ve çok da e, korkutucu bir yanında galiba olmayan e, filmin yönetmeni Bidisha Chaudhuri. Başrollerde Jill Evan, Lane Townsend ve Jeremy Walker yer alıyorlar. Genç bir kadın kendisine tam niye olduğunu bilmediği şekilde bir ev miras kalıyor. Tabii ki öyle bir ev miras rast kalınca korku filminde o evle beraber Bilo'nun Büyüler, Lanetler vesaire de gelmiş oluyor. Evet niye vizyona girdiğini bilmediğimiz filmlerden biri. Şimdi bir müzik arası verelim ve bu haftanın iddialı yerli yapımı Bir Aşk İki Hayat için yapılmış olan parçayı dinleyelim. E, yüz yüzeyken konuşuruzdan geliyor parça Dinle Beni Bir. Şey bakar mısın? Umut ben. Tut elimi buradan gidelim, olmaz demeden dinle. Yokken ne gece ne de gündüz Ne ay var ne tek bir Zeyken Konuşuruz'dan geldi, dinle beni bir. Bu hafta gösterime giren haftanın iddialı yerli yapımı Bir Aşk İki Hayat'ın şarkısıydı. Filmin yönetmeni Ali Bilgin, başrollerde Engin Ak Yürek, Bergüzer Korel, İpek Bilgin ve Merve Dizdar yer alıyorlar. Evet, e, bu filmde hani özellikle 14 Şubat hafta sonuna e, denk gelmesi açısından... E, ...senenin e, yerli aşk filmlerinden. E, iki ana karakter var. Engin Akgürek ile Korel'in canlandırdığı Umut ve Deniz. E, birazcık bana filmi izlemedim ama... ...fragmanı ve e, basın bülteni şeyi hatırlattı. Bu Sliding Doors filmi Gwyneth Paltrow'un zamanında başrolünü evet. oynadığım. Olmasa ne olurdu? O değil de bu olsaydı. Yani bu yaptığımız tercihler hayatta bizi nereye götürüyor? Yani... O akşam çıkıp oraya gitmeseydim ya da işte filmin karakteri Umut o akşam köpeğini gezdirmeye çıkmasaydı. Ee, çıkmasaydı hayatı nasıl devam edecekti? Çıkınca. Başına neler geldi bu ikisini paralel kurguyla izlediğimiz bir anlatı var ama nasıl bağlanıyor onu ben de bilemiyorum. Bizi merakta bırakan şey de o bir aşk bir şekilde o iki insan her halükarda karşılaşıyorlar ama bu aşkı nasıl farklı biçimlerde yaşıyorlar film onu ele alıyor. Evet diğer yerli yapım ise bu hafta hep yek 3 titrettin beni. Özgür Bakar yönetmiş, başrollerde Gökhan Yıkılkan, Ulaş İnan Torun, Ali Sürmeli ve Yıldırım Memişoğlu yer alıyorlar. Bu yine bir mafya komedisi, bir devam filmi. Fragmandan gördüğümün bir yarısı kadar bile cinsiyetçi ise zaten bir hayli problemli bir film. Çok da daha fazla bir şey söylemeye gerek var mı pek emin değilim. Bu hafta küçük dinleyicilerimiz için de iki filmimiz var. Bunlardan biri Asterix Sihirli İksir'in sırrı. Şimdi onun müziğini dinleyelim sonra filmler hakkında konuşacağız. Philip Rombi'nin bestesi dinlediğimiz parça uvertür. yeni filmlerinden Asterix, Sihirli İksir'in sırrı için Philip Rombi'nin yazdığı bestelerden ouvertürü dinledik. Ee, daha küçük dinleyicilerimize yönelik iki film var bu hafta. Bunlardan biri bu Asterix, Le Secre de la Potion Magique, Alexandre Astier ve Louis Clichy yönetmişler bu e, ...Uderzo ve Gossine'nin yarattığı klasik e, karakterlerin yeni hikayesini... ...Türkçe seslendirenler e, maalesef duyurulmadı. Christian Sadece dublajına geliyor. Var seslenme. evet orijinalde ama onu dinlemek mümkün değil. E, bu seferkinde Büyüfix ki biz çocukken hokus bokus diye tanıyorduk onu... ...büyücü karakteri... E, ...İksir için ot toplamaya çıkınca bir kaza geçiriyor ve bakıyor ki yani... ...bana bir şey olursa ne olacak? Kimse bilmiyor bu iksirin e, sırrını. Ki yani Romalıların da bilmemesi gerekiyor zaten. Ama bu böyle olmayacak. Ben genç bir e, büyücü bulup ona devredeyim bu bilgileri diyor. Ve bir yandan onun araması, bir yandan tabii Romalılar yine iksir e, sırrını ele geçirmeye çalışıyorlar. E, klasik bir Asterix hikayesi. Evet haftanın diğer e, çocuklara yönelik filmi ise... Cool, Camp Cool Kids, Cool Çocuklar Kampt'a adıyla gösterime giriyor bizde de. Lisa Arnold'un yönettiği bu filmde e, Spence adlı e, daha genç, yani şöyle diyelim, genç değil de hani böyle önergen diyebileceğimiz türde e, bir çocuk. E, Utangaç bir çocuk, içine kapalı. E, ama dedesi ona... E, geçmişte yaşadıklarını bir şey, bir masallar anlatıyor. Hani bu utangaçlığından kurtulması için cesaret vermeye çalışıyor. Ee, ve bir taraftan da ailesi onu bir yaz kampına gönderip hem bu utangaçlığını ve çekingenini atmasını istiyorlar. Klasik böyle hani e, kamp hikayesi. İşte burada arkadaşlar ediniyor. Büyük sınıflar tarafından tabii ki e, zorbalığa uğruyorlar ama birlikte olup hem kendine güvenmenin hem de arkadaş edinmenin keyfine varma filmi. Evet bir de abisi var Zack. O da işin birazcık daha Ergen izleyicilere tarafından. yönelik işin romansta barındıran kısmı da Zek'ten geliyor. Evet şimdi bir parçayla devam edeceğiz yine. Bir klasik zira e, dün e, 14 Şubat'tı ve buna uygun bir program var Kundura sinemada. Casablanca'dan geliyor. Do Wilson'dan as time goes by?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 Oh no. Dula Wilson'dan dinledik You Must Remember This, Casablanca filminin unutulmaz şarkısı. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programı devam ediyor. Bu parçayı çalmamızın sebebi ise e, Kundura Sinema'nın e, bu hafta sonu programı. E, Sevgililer Günü'ne özel bir e, program hazırlamışlar. E, dün akşam başladı aslında Roma tatili Roman Holiday ile ki e, cumartesi günü de e, saat 4'te tekrar gösterilecek bu unutulmaz film Bu akşam ise saat 21'de sevgilinizle ya da arkadaşlarınızla ya da tek başınıza Kazablanca'yı izleyebilirsiniz e, Pazar günü e, 17 Şubat pazar günü de tekrar olacak Kazablanca'nın e, Bu hafta sonuna özel diğer aşk filmi ise An To Remember unutulmayan aşk O da cumartesi saat 19'da ve pazar günü saat 19'da izleyebilirsiniz İstanbul Modern'de ise geçen hafta duyurmuş olduğunuz yönetmenlerle buluşma altı başladı dün akşam itibariyle. Yeşim Ustaoğlu bu sene Modern'in konuğu 28 Şubat'a kadar sürecek gösterimler bütün uzun metrajları 6 uzun metrajı 4 kısa filmi ve e, kamera arkası belgeselleri gösterilecek ve 28 Şubat Perşembe akşam 7.15'te de bir söyleşi yapılacak Yeşim Ustaoğlu'yla. Ee, dediğim gibi dün başladı yarın e, sırtlarındaki hayat ve bulutları beklerken ile devam ediyor saat 3'te pazar günü ise yine saat 3'te araf ve dumanlı kentin puslu çocukları gösterilecek ee, gelecek haftada e, hafta sonu devam ediyor gösterimler en sonunda 28 şubat perşembe gösterimler ve ardından söyleşiyle sona erecek. Pera Müzesi'nin e, sinema programında ise bir süredir devam eden... ...Sergey Parajanov e, sergisine eşlik eden İsyanker imgeler programı kapsamında... ...bu akşam özellikle hatırlatmak istiyoruz. Saat 21'de Parajanov'un da başyapıt olarak bilinen narın rengi... ...bu program çerçevesinde son kez gösterilecek. Restore edilmiş kopyası e, haliyle e, bu versiyonuyla İstanbul'da da ilk kez gösteriliyor. E, görmemiş olanlar için... E, biz de fazlasıyla tavsiye ediyoruz. Bu hafta bir takım da ödül haberlerimiz var. Baftalar verildi, Grammy'ler verildi. Onlara geçmeden Baftalar'ın galibinin e, şerefine bir parça çalacağız. Il Favorito olarak da bilinen bir parça bu ki oradan da zaten The Favorite e, galip çıktığını e, hemen söyleyelim. E, Vivaldi'nin Kemal ve Yaylılar için Mi Minör Konçertosu'ndan bir bölüm dinliyoruz şimdi The Favorite filminden. Evet, dinlediğimiz parça bir Vivaldi bestesiydi. Il Favorite olarak da bilinen keman ve yaylılar için Mi minör konçertoyu dinledik. Bunu dinlememizin sebebi ise geçtiğimiz hafta içerisinde BAFTA ödüllerine damgasını vuran The Favorite filmi Sarayın Gözdesi filminde kullanılıyor olmasıydı. 94.9 açık radyoda sinefil devam ediyor. Evet, The Favorite Sarayın Gözdesi 7 BAFTA Kazandı ki e, en iyi kadın oyuncu ve yardımcı kadın oyuncuyu da aldı. Yardımcı kadın oyuncu Rachel Weisz zira Emma Stone da aynı filmdeki rolüyle adaydı. En iyi kadın oyuncu tabii ki Olivia Colman oldu. Bu arada kendi aralarında e, Emma Stone'a Ames dediklerini de öğrenmiş olduk. Ödül töreninde Olivia Colman kendisine de bir e, selam çaktı sahneden. Herhalde ödül töreninde en keyifli e, konuşmasını o yaptı. Evet, orijinal senaryoyu da aldı. Ee, her ne kadar en iyi filmi almasa da e, The favorite. Onun dışında e, en iyi production design e, e, tasarım, en iyi kostüm tasarımı, en iyi saç ve makyaj e, ve en iyi İngiliz filmi ödüllerini kazandı. Britanya filmi diyelim. Britanya diyelim. <gülüyor> İskoçlar ve Galler alınmasın. Ee, ve İrlandalılar tabii, Güzel İrlandalılar. Evet. Favorite'ten sonra gecenin kazananı Roma'ydı. Alfonso Cuarón'un filmi hem en iyi film ödülünü aldı hem de en iyi yabancı dilde film ödülünü aldı. Ki bunu acaba Oscar'larda da yapabilecek mi diye heyecanla bekliyoruz. Ayrıca en iyi yönetmeni aldı ve en iyi sinematografiyi aldı ki onlar da zaten Alfonso Cuaron. Ee, Cuarón'un Oscar yönetmenlik ikinci Oscarı neredeyse artık bayağı bir garantilendi gibi e, görünüyor her ne kadar tabii ki BAFTA sonuçta Britanya Akademisi üyeleri ama e, akademideki Amerikan Akademisinde de çok ciddi bir e, Britanyalı e, popülasyonu var aslında. Evet, e, yok diyemeyiz gerçekten. E, görsel efektlerde tabii ki e, Black Panther e, ön plana çıktı. O aldı. E, en iyi uyarlama senaryoda ise Blacklandsman aldı. Hoş bir biçimde. Spike David Rabinovitz, Charlie Vettel ve Kevin Wilmut aldılar. Bu da e, hoş bir ödüldü bence. Evet en iyi erkek oyuncu. Onu ertelediğinin farkındayım. <gülüyor> Rami Malek yine aldı. Rami Malek de takma dişleri dediğimiz Bohemian Rhapsody'deki Freddie Mercury performansıyla... Kötü bir performans değil bu arada ama hani bu kadar bu ödüllere boğuluyor olması. Geçen gün bir yazı okuyordum. Biraz şeyden pazarlamasını yapıyorlar diye bu Brian Singer'la filmin yönetmeniyle büyük kavgalar oldu. Sonra Brian Singer kovuldu, başkası geçti vesaire. Rami Malek bakın neler çekti bu filmi çekerken. Ne kadar zorluklara katlandı diye. Birkaç sene önce Leonardo DiCaprio'nun bakın buzlu sularda yüzdü. <gülüyor> ayı saldırılarına uğradı eee bir benzeri olarak Brian Singer'la uğraştı. Ben <gülüyor> yani o ödüle de pek bir sinir olmuştum gerçi. <gülüyor> Ama demek ki bende de bir tutarlılık var kendi içinde diyebiliriz bir taraftan. Ee, çünkü en iyi erkek oyuncu kategorisindeki e, rakiplerine baktığımızda da... E, ...yani Vice Christian Bale hakikaten e, bilmiyorum bence hakkı iniyor. Hatta Stan Veoli ile ben Steve Coogan da e, hani beğendiğim oyunculardan biri olarak... Ee, evet Oscar'larda hiç görmedik istenme olayı ee, ama e, o da bu yılın beğenilen filmlerinden biri oldu. Ee, yardımcı erkek oyuncudaysa yine bütün ödülleri şimdiye kadar toparlamış olan Mahershala Ali Green Book Yeşil Rehberli. Onun herhalde Oscar'da alacağı böyle bir yavaş yavaş netleşmiş durumda. Evet yani birkaç hafta önce çok daha belirsizlikler vardı Oscar listesinde. Şu anda en iyi film konusunda hala bilemiyorum ama... Diğer ödüller biraz daha netleşir gibi oluyor yavaş yavaş. O kategorinin benim için açık ara en önemli oyuncusu ise Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me ile. Ee, bugün dayanamadım dedim bir ara. Yani e, Oscar'ları bırakalım with ayı tekrar izleyelim. Ve Richard E. Grant kimmiş? Hani kim bu adam diyen bazı gençler duyuyorum. Bir Bruce Robinson'ın unutulmaz filmini izlemekte fayda var Ama yüzü de hep tanıdık o kadar da çok şeyde oynadık ya Richard D. Grant ve bu seneki Oscar sezonunun en eğleneni olarak da ön plana çıkıyor Eğleneni ee, ve eğlendiren. Eğleneni eğlendireni Twitter'da takip etmiyorsanız tavsiye da tavsiye ederim ee, sanki hani gencecik bazen böyle genç oyuncularda olur o ilk defa bir ödüle aday olunca ya da ilk defa bir başrolü oynayınca bütün o ödül süreçleri boyunca sürekli resimler sürekli heyecan içinde işte başka oyuncularla fotoğraf çektirme. Yani Richard E. Grant koskoca The Player'ın yönetmeni yani filmin yönetmeni değil tabii ama The Player'daki yönetmen karakteri benim için hani sinema tarihinin önemli karakterlerinden biri ve Richard E. Grant hiç sanki umrunda değilmiş gibi gayet eğlenerek geçiriyor bütün bu sezonu. Ee, izlemesi de çok keyifli. Evet merakları için ben bir podcast de önereyim. Hollywood Reporter'ın uh, Awards Chatter diye bir podcast'i var. En son bölümleri Richard E. Grant'le o soluklu bir söyleşi çok keyifli sevenlerine özellikle tavsiye ediyorum. Evet, Richard D. grant sevgimizi yeterince <gülüyor> ifade ettik sanıyorum. Ee, Bu haftalarda orijinal müzik A Star is Born bir yıldız doğuyor'a gitti. Ee, çok şaşırtıcı değil her ne kadar çok iyi adaylar başka adaylarda olsa. Sinematografi ee, de Koron'un aldığını söylemiştik. Kurguda Weiss aldı. Ee, Diğerleri de zaten çoğu bölüşüldü The Favorite ve Roma arasında diğer ödüller. En iyi belgeseli ise Free Solo aldı e, adaylar arasında. Bizim de henüz izleme şansı e, bulamadığımız bir film. Festivalde oynamıştı aslında ama gösterime sonra gösterime girmede girmedi. Kaçıranlar bizim gibi kaçırdı. E, ama ben hala Oscar'larda RBG'nin şansının daha çok olduğunu düşünüyorum. E, göreceğiz. Free Solo'da e, ipsiz... ...bir dağ tırmanışı hikayesi... ...ve filmin çekilişi... ...o tırmanışı da dahil... ...ettiği için e, filmin başında... E, ...baş karakterin... ...sonunda hayatta kalıp kalmayacağı belli değil... ...çok çok zor bir tırmanışın öyküsü... Gerçi ben bu konuda Melis'e katılıyorum... ...çünkü Amerika'nın yarısı... ...şu anda RBG'nin sağlığı için... ...dua ettiğinden <gülüyor> dolayı... E, ...yani bir sene daha... ...hayatta kalsın hani bir şekilde... ...yani... E, Ruth Bader Ginsburg... E, e, Yüksek mahkeme üyesi e, Yargıç Yargıç Evet onun bir yandan da tabii çok ilginç bir karakter Heyecan verici bir karakter Zaten bu sene bir de kendi hakkında kurmaca filmde yapıldı Evet bir de sağlığıyla ilgili sorunlar oldu arada Ameliyat vesaire falan oldu Daha önce zaten kanser atlatmışlığı var O yüzden hani bir anlamda daha da ön plana çıkmış oldu Hollywood'un gündeminde de bir de şeyi de söyleyelim animasyon gerçi o artık haber değeri taşımıyor gibi bütün ödülleri aldığı için animasyonunda da Spider-Man Into the Spider-Verse aldı baftalarda. Evet e, onun dışında e, bir de yaklaşın Oscar'larla ilgili bir e, haberimiz var. Orada da baya bir ortalık karıştım. E, akademi <gülüyor> yine, yine karıştı bu kaçıncı karışmasım? Sonunda kördüğüme kör dönüşecekler çözlemeyecek bir hal alacak bu iş ama e, yani en büyük dertleri aslında televizyondan seyirci çekmek e, nasıl daha e, izlenir bir hale getiririz bunu diye sürekli kafa yoruyorlar fazla kafa yormak aslında iyi bir şey değil. Evet ve kısaltmanın daha iyi olacağına inanıyorlar ama yani. 3,5 saatle 3 saat arasında çok da bir fark yok ve meraklısı zaten seyredecek. istemeyen de zaten hani 3 saat olsa da seyretmeyecek. Fakat zaten duyurmuşlardı bazı ödüllerin reklam aralarında verilip sonra kurgulanmış bir şekilde sonlara doğru izleneceğini. Ama bu 4 dalın ne olduğu açıklandı geçen hafta ve ortalık birbirine girdi yeşim dediği gibi. Evet, yüze yakın e, yönetmen ki aralarında e, Spike Lee ve Martin Scorsese de var. E, ayaklandılar, e, imza topladılar. Onlara e, Damien Chazelle, Ang Lee, Quentin Tarantino gibi isimler de eklendi. E, ve bu kabul edilemez diye Çünkü, bir açık mektup yazdılar. Yani sinemanın en temel... E, gereçlerinden ikisini reklam aralarına e, ödül vermeye karar verdiler. Biri sinematografi, biri kurgu. E, ben Del Toro'nun tweetine en çok beğendim. Yani bunlar başka bir yerden gelen da çok değil. güzel yazdım e, Ne bileyim kostüm falan gibi tiyatroda da olan veya işte e, senaryo gibi e, şeyler değil Bunlar sinemayı sinema yapan şeyler zaten evet Kuaron'da hani bunlar olmayınca zaten bunların olmadığı hiçbir film yok e, diye Diğer yazdım. yani oyun başrol oyuncusu olmayan film olur, senaryosu olmayan film olur Hatta yönetmeni olmayan film bile olabilir belki ama yani bunlar olmadan olmuyor Evet bakalım iki dal daha var onlar da kısa film ve makyaj ve saç onlar bu kadar gürültü koparmadı ama kısa film de mesela geleceğin yönetmenlerini duyurması açısından. Ee, bakalım yine geri adım atacak mı Çünkü bu senenin olayı o Akademi bir şeyler duyuruyor Sonra ay pardon biz vazgeçtik diyorlar Bu mektuba çıkıyor. karşı bir açıklama yayınladı Akademi Ya siz bizi yanlış anladınız Biz onları vermeyeceğiz demedik de Bık bık bık, bık. falan şeklinde bir açıklama Ama kimseyi tatmin ettiğini evet. zannetmiyorum ee, Tartışma devam edeceği benziyor Evet zaten çok da vakit kalmadı Gelecek e, 24'ünde Pazar gecesi pazartesi sabahına Bağlanırken 24 Şubat'ta Ödüller verilecek bir de Grammy'ler verildi geçen hafta ona da film bölümlerine değinmek istiyoruz kısaca çünkü çok çok çok ödül veriliyor Grammy'de ama bunların bir kısmı sinemayla da alakalı mesela en iyi pop duo veya grup performansında Shallow ödülü aldı Lady Gaga ve Bradley Cooper ve görsel medya için yazılmış şarkı dalında da yine Shallow ödülü aldı ee, ...bir görsel medya ürünü için toplama albüm e, The Greatest Showman'a gitti. Bununla beraber Hugh Jackman, e, Tony, e, Emmy ve Grammy almış oldu. Oscar'da alırsa Egot'un yapmış olacak. E, görsel medya için en iyi soundtrack Black Panther'a gitti. Ludwig Göransson'un bestelediği. E, ve adında görsel medya geçmiyor ödülün. En iyi enstrümental beste... Ama o da bir film müziğine gitti. Terence Blanchard'ın e, Black Klansman için yazdığı Blood und Boden adlı parçaya. Bu arada bu sene Grammy'lere de gene boykot e, damgasını vurdu. Çünkü ödüller e, açıklanmadan hemen önce birkaç sanatçı e, ödüle katılmayacaklarını açıklamasını yaptılar. E, Ariana Grande istediği şarkıları söylemesine izin vermedikleri için çekildiğini söyledi. E, Danny Glover ise e, Grammy Akademisi'nin yeterince çeşitli e, çeşitliliği yansıtmadığı, fazla beyaz ve fazla belli müzik türlerini temsil ettiğini e, ifade ederek katılmayacağını ve bir performans sergilemeyeceğini söyledi. Buna rağmen en iyi şarkı ve sanatçı ödülü e, ve en, iyi müzik en iyi müzik video ödülü, ödülü Childish Gambino e, This Is America ile ona gitti. Ama kendisi protesto edip ödül törenine katılmadı. Evet biz ama yine de Grammy'lerden bir parça çalalım sizlere, onunla veda edelim. Bu haftaki destekçimiz Çağlayan Eren Dağ Onar'a çok teşekkür ediyoruz. Teknik Masada da Barış'a çok teşekkürler. Ve e, Bluetooth Bon'la Terence Blanchard'ın bestesiyle veda ediyoruz size. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.